Merhaba, Türkiye 21 Mart Dünya Ormancılık ve 22 Mart Dünya Su Günü'ne son 50 yılın en kurak döneminde kutladı. Su hakkı kampanyası Dünya Su Günü nedeniyle gerçekleştireceği etkinliklerin temasını musluktaki temiz suyumu geri ver olarak belirledi. Tema Vakfı da bugün dünya üzerindeki tatlı su miktarının Sezar'ın Antik Roma'daki dönemiyle aynı miktarda olduğuna dikkat çekti. Tema Vakfı'nın derlediği bilgilere göre İstanbul'da dahil olmak üzere dünyadaki büyük şehirlerin 3'te biri içme sularının büyük bir bölümünü ormanlık bölgelerden sağlıyor. Dünya Su Günü'nün bu yılki teması Birleşmiş Milletler tarafından su ve enerji olarak belirlendi. Enerji üretim sistemlerinin %90'ı su kullanıyor. 2035 yılında küresel enerji kullanımının %50, su kullanımının da %85 oranında artması bekleniyor. Ancak üretilemez bir varlık olan suyun oranı artış göstermiyor. Ancak her yıl yaklaşık olarak 15-18 milyar metreküp tatlı su kaynağı fosil yakıt üretiminden dolayı kirleniyor. Kömür yakan termik santraller nedeniyle oluşan asit yağmurları suları daha da asidik hale getiriyor. Halbuki güneş enerjisinden elektrik üretildiğinde birim elektrik enerjisi için gerekli su miktarı doğal gaz santrallerinden 5 kat, kömür santrallerinden 2 kat daha az suya ihtiyaç duyuyor. Rüzgar enerjisi içinse suya ihtiyaç duyulmazken, jeotermal enerji için kullanılan su tekrar kaynağa geri veriliyor. Günümüzde 2.8 milyar insan su kıtlığıyla karşı karşıya ve 2.5 milyar insanın elektriğe erişimi bulunmuyor. Bugün dünya nüfusunun %40'ı susuzluk çekiyor. Su hakkı kampanyası da Dünya Su Günü'nün nedeniyle yaptığı açıklamada Türkiye'nin su krizi yaşanması açısından çok kritik bir eşikte olduğunun Dikkat çekti. Suyun %85'inin endüstriyel tarımda ve sanayide kullanıldığı belirtilerek derinleşen su krizi karşısında gözümüz gibi korunması gereken sula kalanların çılgın projelere kurban edildiği vurgulandı. Kıtalar arası uçuşların emisyon ticaret sistemi yani ETS dışında tutulması için Avrupa Birliği diplomatlarının vardığı anlaşma Avrupa Parlamentosu'nun Çevre Komisyonu'ndan geçemedi. Parlamento Komisyonu'ndan çıkan karar Avrupa Birliği ile Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında bir krizi neden olmuştu. Ve yine eski sisteme dönüş ihtimalini gündeme getirdi. Kararın Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda da oylamaya sunulması gerekiyor. Çevre Komisyonu Başkanısı Matias Grote çıkan oy Avrupa Parlamentosu üyelerinin Avrupa Birliği iklim mevzuatının ortadan kaldırılması için sindirilmeye çalışmasından Hoşlanmadığını gösteriyor dedi Avrupa Havayolları Birliği CEO'su Hüseyin Kansa komisyondan çıkan sonuç son derece kaygı verici dedi. Ancak Brüksel merkezi çevreci örgüt ulaştırma ve çevreden Ayfollah O'Lehri diplomatlarının vardığı anlaşmanın zaten yanlış olduğunu söyledi ve Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan kararı memnuniyetle karşıladı. 2012 yılında hava yollarına uçakların Avrupa Birliği hava sahasında yol açtığı emisyonlar için İzin alma şartı getirilmişti. Uluslararası baskı üzerine bu sistem daha sonra askıya alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Necmi Kahraman yaptığı yazılı açıklamada her yıl bahar aylarında görülen İzmit Körfezi'nde kırmızımsı renk olarak dikkati çeken Durum üzerine deniz suyundan numune aldı ve analiz için TÜBİTAK MAM laboratuvarına iletti. Kendilerine gelen raporda azot ve fosfor derişimlerinin oldukça düşük olduğunun belirtildiğini işaret eden kahraman şunları bildiriyor. Silikat ve toplam organik karbondaki tok değerleri yüksek. Sebebi aşırı yağışlarda karadan taşınan kara kökenli bileşikler. Azot ve fosfordaki bu düşük seviyeler ortamdaki fitoplanktonun, Aşırı çoğalarak bu besinleri hızla tükettiğini, nitekim yüksek klorofil A değerlerinin de bunu doğruladığını söylemiş kendisi. Klorofil yüksekliğinin ortamda aşırı üreyen fitoplankton varlığının göstergesi olduğu belirtiliyor. Besin elementleri yönünden zengin ve sıcaklığın fazla olduğu ortamlarda ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında bir ya da birkaç fitoplankton türünün aşırı çoğaldığını dikkat çeken kahraman bunun sonucunda suyun kırmızı veya kahverengileşmesine neden olup İzmit Körfezi ve Marmara Denizi ile diğer denizlerimizin farklı kesimlerinde de gözlendiğini bilinen bu olayın en önemli sebebinin uygun iklim koşullarında yüksek yağış ile karadan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin deniz ortamına girmesi dedi. Tabi bunlar çoğalınca fitoplankton patlıyor ve bu rengi alıyor deniz. Florya Şenlikköy'deki eski tren istasyonu civarında bulunan yaşları 5 ila 150 arasında değişen yaklaşık 100 ağaç Marmara ile bağlantılı tren hatlarının genişletilmesi bahanesiyle Marmaray Projesi yüklenici şirketi su yapı mühendislik ve müşavirlik tarafından katledilmiş. Bakırköy Belediyesi Çalışmanın Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü bu nedenle yapılan işleme herhangi bir şekilde müdahale edilemediğini iddia ediyor. Ağaç kesimini engellemek için bir partiden de gözlemciler var. 200 ağacında kesilmek üzere işaretlendiğini hatırlatarak yarın çevre örgütlerinin kamuoyu oluşturmak için bir basın açıklaması yapacağını belirtmiş. Bakırköy Belediyesi Kazı Çeşme'den sonra başlayan eski tren yolu hattının yapımı nedeniyle 30 kilometrelik bir alanda sürdürülen ağaç kesimleri engellenmezse tren yolu hattı boyunca devam edecek gibi görünüyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.